Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncelin Edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Erdem Kurtuldu. Hoş geldiniz Erdem Bey. Merhaba Seval Hanım, hoş bulduk. Ee, Erdem Bey'le bugün bir ilke imza atacağız programımızda ve ilk defa Çin'den bir yazarı e, konuşacağız. Mo'yan'ı, e, Mo Yan'ı Nobel Edebiyat ödüllü yazarı konuşacağız. E, programımızın ilk bölümünde Mo Yan'dan bahsedeceğiz ama sonra Bugün konuşmak için seçtiğim, benim seçtiğim kitap İçki Cumhuriyeti'nden bahsedeceğiz. Erdem Bey, kimdir moyan Yani Nobel ödülü almasaydı bilir miydik bilmiyorum. Tabii de. E, açıkçası ben de bilmiyordum kim olduğunu. Nobel ödülü almadın önce. Nobel ödülünü aldığında ertesi gün gazetelerden öğrendim. Dedim kimmiş Moğayan bir bakayım. Bir de baktım ki Can Mimo'nun Kızıldarı Tarlaları filminin onun romandan uyarlanmış. E dedim ben bu filmi izledim. Sonrasında da e, kitaplar geldi ve çevirmeye başladım. E, Maoyan e, 1955 yılında komünizmin ilanından 6 sene sonra doğuyor ve bu bütün süreçleri geçiriyor. Büyük ileri atılım, kültür devrimi, toprak reformu ve bunların etkilerini hepsinin romanlarında görüyorum. 2012 yılında Nobel almasının gerekçesi de tarihi, şimdi ıı, ve halk hikayelerinin kaynaştırılmadaki ustalığından dolayı veriyor ve Mo'ya'nın ana kaynağı halk hikayeleridir. Sözlü kültürle beslenir ve hala yazmadığı pek çok öyküsünün olduğunu söylüyor. Dedesinden ve ninesinden dolayı Peki Moyan ne demek? Bunu biliyoruz. Şeyden ama Onu burada, evet işte, biliyoruz. Mo'ya'nın e, e, seçtiği yani. bir isim kendisine. Seçtiği bir isim. Asıl adı Guan Mo'ye, oradaki Mo'yu, Guan Mo'ye'deki Mo'nun Çince imini, e, birkaç imin bileşiminden oluşan bir şey o. Ayrıştırıyor ve ayrışan imlerde kendi başlarına sesleri var. Onlar Mo ve Mo'ye'ne denk geldiği için öyle değişti. hissi ve burada sıkın konuşma olun. Peki onu yazmadan tabii görsel olarak anlatmak biraz zor ama <gülüyor> evet tince de değil mi? Bir de ben de evet. onu düşündüm. Herhalde görsel bir e, oyunda mutlaka bir video var. Orada anlatıyorlar güzelce. Hı -hı. Bir ara size atarım. Tamam çok güzel. Belki e, şey programımızda da e, programımız yayınlanmadan önce bunu paylaşırız dinleyicilerimizle. Onlar da bunu izlemiş olurlar. Evet, olur. Peki e, Moyan'ın edebiyatı Çince'de çok rastlanan bir edebiyat mı yapıyor Moyan? Çok yani bildiğimiz Çin edebiyatı böyle bir edebiyat mı? Çin edebiyatı en başından beri çok büyülü ve altı hikayelerini beslenen bir edebiyat. Ve Moyan bunu postmodern bir şekilde yazıyor Peki yani başka bir... Fantastik var. Başka olmaz mı? Pulsolun diye romanda da bahsediyoruz ki Cumhuriyetinde. Moyan'ın ustam diye saydığı bir yazar vardır. 17. yüzyıl civarı Çin döneminde yaşamış, hayalet ve tilki hikayeleri yazar, fantastik olayları işlerler. Çin tarihinde e, cırguay diye bir terim vardı, tuhafın kaydı. İmparator tarihçileri sokaklara gönderip, halk arasında dolaştırıp tuhaf kayıtlarını almışlardı ve bunlar tarih kaydın yetinede de kullanılır Çin'de. Oralardan beresinden bir yani aslında bir nevi e, eskilerin Osmanlı'da vakanivis gibi değil mi? Bir vakanivis e, şey de var, tarı da var. Peki bu e, çağdaş Çin edebiyatında bu e, Moyan'ın e, e, geleneksel olanla ya da büyülü olanla postmodern edebiyatı birleştirmesi e, onu e, çağdaş Çin edebiyatından ayırıyor mu? Yoksa bu çok kuraslanan bir şey denilebilir mi? Biraz bahsettiniz ama genel bir eğilim Yani yankı var benim çevirdiğim başka bir yazar. O okuduğunuzda da göreceksiniz, onda da var. Türkçeyi çevirmediğimiz pek çok yazarda da var. Yani genel bir durum aslında. Ama Çin'e özgü büyülü gerçekçilik diyorum. Ben bunu hani Latin ve kayna bağlantısı da elbette ki var ama. Çin'de en eskiye gittiğinizde bile görürsünüz şu tarihte bir at Türkiye'ye dönüştü diye tarih kaydı kar vardı yani çok fantastik bir dolaşacak. Evet bence de yani Latin Amerika'dan bayağı farklı bir e, fantastik ve büyülü gerçekçilik var Moyan'da. Mo Peki e, mesela yani şeyi hepimiz biliyoruz ki Nobel sadece iyi edebiyat değil aynı zamanda politik de bir şey ödül. Neden bunu alıyor? Hayatında bir şey mi var? Yani onu Nobele taşıyan yani bunu, hmm, onu küçültmek için yok Hiçbir fikrim yok. Ama partiyle dirsek teması olduğunu bilinen bir gerçek. Komünist bir yazar değil mi? Evet, komünist bir yazar ve askerlikten geliyor. Ama sistemi değil de sistemin içindeki insanları eleştirir romanlarında. da. Evet, evet. Burada bir şey, bir büyük birader durumu var aslında. İki, e, tabii. tabii. Onu da hani, konuşacağız zaten. Ee, Peki bir de bu sizin e, bu çevirinizin e, işte biyografi kısmında da var. E, burada yayın evi yazmış sanırım. Çin'de yaşayan e, ve Çin'de yaşamaya devam ona, eden. Nobel ödülü alıp da. da, da evet. evet ondan öncesinde biliyorsunuz Gülselen devrim çevirmişti. 2000 yılında Gavşinciyen ruh döndü. yalnız bir adamın kitabını. Ama Gavşinciyen Çin'den sürülüyor. Fransa'ya gidiyor ve Fransız vatandaşı olarak kalıyor ödülü. Çin'de yaşamayan ilk Çinli Nobel ödülü yazar. Yani zaman Çin, oylan Çin'de yaşan evet. yaşamayı sürdüren. Evet, bu ikinci Çinli yazar o zaman değil mi? Moya. Evet, ikinci Nobel ödülüne Çinli Allah. Ee, peki biraz şu şeyi bir açalım istiyorum. Ee, bu büyülü gerçekçilik e, hani o söylediğin şey de çok güzel bir imparator hani Hikayeleri toplamak Bakalım. gibi, değil mi? halkın arasına bir sürü kişiyi sokması. Şimdi bu başka bir sözlü gelenek. Yani Sözlü geleneğin daha evet, bir, bir, bir aktarımının aktarımına evet. dönüşüyor galiba neredeyse değil mi? Sanki toplu düşünme ve o kolektiflik birlikte hayal etmek gibi. Evet, evet. ve bu hikayeler kulaktan kulağa da çok yayılmıyorlar. Ve bu hikayenin toplandığı kitapların çoğunda da bir yerde gördüklerim, duyduklarım, şunun kaydı diye başlıkları olur hikaye külliyatlarımın. Bu da benim doktora okulumu. Peki nasıl yazılıyor bunlar? Nasıl yazıya geçiriliyorlar? Ve ya da geçiriliyorlar mı hepsi? Hepsi değil. Çin'den her kaydı vardır. Bu biraz önce söylediğiniz şey de önemli. Hani şuradan duyduğum, bundan dinlediğim gibi Hı -hı. başlıkları olması. Çünkü bu Moyan'da da var. Yani İçki Cumhuriyeti'nin Evet, var. Öyle İçin anlatıyor. Gibi şey var birden o, çok... O. Da... Buyurun. Evet, Onların da ben bir de, birisinden duyduğunu nedeniyle mişli geçmiş zamandan ediyorum. onda da fark etmişsinizdir. İlk kızıları tarlıları çıktığında dediler ki mişli geçmiş zaman mı varmış? Şimdi bu iki, Adam bu hikayeyi niye böyle anlatıyor? Ama toruna anlatıyor hikayeyi. Yemesinin, dedesinin ve babasının annesinin hikayesini anlatıyor. Duyduklarını o yüzden öyle bir yöntem seçmiştim. Ama evet Çince'de var demişti geçmiş zaman. Çok da sık kullanılmaz. Yakın bir zamanmış işte. Yapmıştım gibi. Bir de Moyan'ın kitaplarının hac hacimli kitaplar yani bayağı. Bu da mı Çince'ye az bir şey? Devam yani böyle <gülüyor> o şöyle o gördüğünüz bir biz ona im diyoruz sinolojide. İngilizce'de karakter diyorlar. Çin yazısı diyelim biz. Bir şekil, bir kelime. Dolayısıyla orta, orta iki katına çıkıyor. Türkçenin suyu karışıyor Çince'ye. Evet. Bu şey o da giderek hacmi giriştiriyor. Peki evet. Çince'den Türkçe'ye tercüme yapma te tecrübesi nasıl sizin için? Onu da merak ediyorum. Çünkü çok yok Çince Çince'den Türkçe'ye. Evet. Tam <gülüyor> o çok zor. <gülüyor> ne diyeyim yap, yapabiliyorum ve gidiyor yapmak. Sürekli bir şeyler öğreniyorum. Evet, yani yaptım yani. oldu değil. Her gün yeni bir şey çıkıyor karşıma. Evet evet. Ve çok keyifli. Bulmaca gibi. Bulmaca çözmek gibi. Evet. Kitaplar da öyle zaten yani bu yanda. Ee, bir ara verelim. Ee, şimdi içki Cumhuriyeti'nden bahsetmeden önce. Ne çalalım bugün? Ne istersiniz? Bugün madem Çin'e gittik o zaman David Bowie'den Çayna Göreç Peki. Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Günce'nin edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Erdem Kurtuldu ile birlikte Çin edebiyatının önemli yazarını, Nobel yazarını, Mo'ya'nı ve İçki Cumhuriyeti'ni konuşuyoruz. Erdem Bey, Yan'ın çevirmeni kendisi de, ve Can Yayınları tarafından yayınlanıyor Mo'ya'nın eserleri. Programımızın ilk kısmında Yan'ın edebiyatından ve Çağdaş Çin Edebiyatı'ndan ve onun gelenekle bağlantısından bahsettik. Şimdi İçki Cumhuriyeti'nden bahsedeceğiz. Biz Erdoğan Bey ile konuştuk programın başında. Neden İçki Cumhuriyeti'ni seçtim <gülüyor> ben diye. Önce şeyi sorayım. Siz hangisini seçerdiniz? Eğer ben seçmemiş olsaydım. Ben, ben yaşam ölüm yorgunum seçerdim. Evet. Daha belki başka bir zaman. Çok çok daha keyifli kahkahalar attılar bir roman. Bir de o zaman şöyle başlayalım. Hangi eserleri var Morya'nın? Ee, yani Velut bir yazar mı? Çok yazmış bir yazar mı? Çok eseri var çok, mı? Çok yazmış bir yazar. Şu an karşımda kitaplara bakıyorum da. Bu... Baya çünkü Türkiye'de de giderek... Kırka yakın kitabı var. Yakın. Bunların 20 tanesi roman olmalı. Denemeleri var. Tiyatro oyunu var. Makaleleri var. Söyleşlerini toplamış. Epey var. Evet bayağı şey üretken bir yazar. Türkçede evet. de 6 tane oldu. Mühüm 6 tane evet. Fena değil. Türkçede de okundu bayağı değil mi? Çok da ilgi gördü Moyan. Evet birkaç baskı yaptı. Evet. kitapları. Evet bayağı şey hani giderek sosyal medyayla az okuz az yazılı öz okunan diyelim şeye karşılık Moyan'ın eserleri. Ve bir de ama kitaplar ilginç bir şekilde bu da öyle çok hızlı hmm. bir şekilde okunuyor yani e, öyle bir e, kolay okunan sürükleyici bir e, yazar Tabii bunda sizin de e, payınız şüphesiz yani onu Türkçe aynı dilde vermemiş olsaydınız bu kadar rahatlıkla ve keyifle okunmazdı çok keyifle de okunan çok bir yazar keyifle okudum ellerinize ve limanınıza sağlık e, şimdi bu kitabı ben e, Polisiye Sevdiğim için seçtim o yüzden e, bunu konuşuyoruz. E, peki mesela sizce bu kitabın e, Mo'ya'nın edebiyatındaki yeri nedir? Böyle başka kitapları var mı? Yoksa bu biraz ayrıksız mı? Çok, çok ayrıksız diyor bir kere konusuyla ve iç içe geçmiş hikayeleriyle, farklı türleri göre de kullanmasıyla. E, Moyan ilk kez kendinde bir kurgusal karakter olarak bu romanda ortaya atıyor. Daha sonra Yaşam Ölümü Gördüğü'nde da çıkacak. Birkaç da daha yine var. O yüzden önemli. Ve e, şimdi Moeben Yasaklı bir yazar olduğu için şöyle diyeyim. CNN'ın meydanı olaylarından birkaç ay sonra yazmaya başlıyor kitabı. 92'de yayınlanıyor. Onu da Tayvan'da yayınlatabiliyor. Şimdi çünkü yasaklı ve hani, kitabın konusundan biraz bahsedecek olursak. Bebek yiyorlar ya. Çin diyor ki burada basamazsın ve daha özgür bir ortam olan Tayvan'da basılıyor. Daha sonra hmm. Nobel'den sonra bütün kitapları tabii Çin'de basıldı. Evet peki şey bu kendisi bir de Moyan'a hikayelerini gönderen biri de var burada. Moyan evet. mektuplaşıyorlar. O hikaye de var. O bölümler harika. Evet evet onlar çok güzel. Moyan'ın ona <gülüyor> verdiği akıllar da çok iyi yani böyle şey. <gülüyor> Hem e, Orada bir mizah da var aslında. Yani tabii evet. ben bir şey de düşündüm. Muhtemelen o bir edebiyat ortamını ve bir edebiyat geleneğini de eleştiriyor herhalde. Bütün bunları yaparak. Hı -hı. Var evet. mı öyle bir taraf? Yemi içme kültürü dışında edebiyat ortamını da eleştiriyor. Evet. Muhtemelen başına gelen bir şeylerdir bir seçeneği. Evet, evet, bir de bu hani tam kültür devrimi sırasında, yani olaylar kültür devrimi sırasında gerçekleşiyor. Ama herkes sarhoş yani. içki Cumhuriyeti, Ar Nek Kültür devriminden sonra. Var bu kültür devriminden sonra. Yani, Şöyle söyleyeyim. Dizide, kitapta da bahsi geçiyor Bir Amerikan dizisi var. 80'lerin sonu 90'ların başı. O, evet. o geçiyor. Yani aslında bu Rusya'daki kültür devrimin daha önce buradaki kültür devrimi de gerçekleşmiş. Ama Hı. şey içki cumhuriyeti yani bu içki cumhuriyeti Hı. ve kültür devrimi sonrası <gülüyor> Orada bir <gülüyor> şey var sanki değil mi? Şin halk cumhuriyeti gibi. Heh, değil mi? Sonuçta bir cumhuriyet var ama halkın cumhuriyeti. Bu da şey içkinin cumhuriyeti ve zaten İçin şey böyle bir e, ilk işte oraya gidiyor müfettiş. Böyle bir Hı -hı. bayağı bir herkes bir şey hani ne kadar çok içiyorsan o kadar şeysin. Değil mi? Böyle bir... Evet. Şey bir kabul görüyorsun. Buna göre bir kabul Yani aslında ne kadar kafan dumanlıysa o kadar kabul görüyorsun. Böyle bir değil mi? Bir ayıklık bir, değil bir de. Ya. Bir bin kare içip de sarhoş olmamak gibi bir durum var ya bir karakterde öyle bir evet, şey. Evet. Ama aslında biraz onlar şey gibi geldi bana. Ee, o işte ilk bölümde konuştuğumuz büyülü gerçekçilik ve fantastik. Hani, burada da Amerika'dan Hı. farklı dediği şey. Sanki bu Latin Amerika'daki etkileyici olanı tersten kuruyor gibi moyan. O etkiyi burada tersine evet, etkisizleştirerek e, şeye çeviriyor. E, bu gerçek hani bu kadar içerseniz bir şey olursunuz ya yani alkol kumasına girip ölebilirsiniz. <gülüyor> olursunuz sonra ama burada da tam tersi bir şeyi kurup e, sanki kültür devrimine de bir tabii ki herhalde bir gönderme yapıyor. E, değil tabii mi? ki tabii ki B bütün Çin kültürüne kültür devrimi dair olmak üzere. O yeme içmenin abartılmasına en çok. İşte çeşit içkilerinin olmasına. <gülüyor> Uydurma içki isimleri falan var mesela. Onlar çok evet. Bir de şey, ben mesela çok şaşırdım. Yani ben hiç e gitmedim. Ee, ama yani gidenleri... Bir gün olalım gidersiniz. Evet, giden kişileri tanıdım. Gerçekten bu yeme içme meselesinin bu kadar önemli olduğu. Ama sanırım bu sadece Çin değil, uzak doğu toplumlarında. Uzak, uzak doğuda öyle bir şey var. Hocam bir de şey dikkat çekmek istiyorum. Moyenin kitap isimleri de mesela, Kızıl Dedetlerdi, Saydam Türk, Sayım da hepsinde bir yiyecek adı var. Evet. Ve çok aç açlıkla sınanmış biri ve bir toplum Çin'de öyle. O ister istemez etkilerini gösteriyor böyle. Evet şey Saydam Türk değil mi mesela o da evet, yine evet. Ee, böyle ve bir açlık Moyenin yazar e, olmak için işte en büyük nedeni yazar olmak istemesinin günde 3 öğün Çin mantısı yemek istiyordum diyor o yüzden yazar oluyorum. Evet. Yani şey... Yani hep bir yemin içme var. Peki şimdiki durumu evet. nedir? Biliyor musunuz? Morya'nın. Pekin'de yaşıyor. Günde 3 öğün yiyor. iyi yok. Ama şimdi Artık başlayalım. şey e, Nobel'den sonra değil mi? Nobel'den sonra Evet. <gülüyor> bir de şeyi merak ediyorum, Mesela onu da düşündüm. Ödülle ilgili bir şey olmuş mu? Herhangi bir ne bileyim paylaşmak, bağış, şu bu biliyor musunuz? Böyle bir şey var mı? Babam kazandığı parayla pekinde ev aldığını biliyorum. Bunun dışında da bir daha bakmıyorum. Hı. Ama yazmaya devam ediyor değil mi hala? Yazmaya devam ediyor. Biz en önce Ağustos ayında yeni bir öykü. Çünkü çıkmıştı. Şu an tam tarihini hatırlamıyorum da. Biliyor Peki, yani. Peki Çin e, Nobel alması tabii Çin'deki diğer yazarları da etkiledi herhalde. Bugünkü e, Çin edebiyatında ki yeri nedir? Yani Nobel alması onu da diğer ülkelerde olduğu gibi öyle bir baş tacı yaptı mı? Yoksa hani? E, yazarlar topluluğunun başkanı bir süredir ve çok satıyor. E, Evet. E, hala boşuyor Kızıldır'ın tarzında değil i̇şte operasını yaptı. <gülüyor> Dizisi yapıldı. İşte başka bir şeyler daha yapacakmış. Sürekli üretiyor. Çok güzel. Ee, Erdem Bey çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ee, sizin bitirirken eklemek istediğiniz bir şey var mı? Şunu da söyleyeyim. Hmm. Ben teşekkür ederim. Ekleyecek bir şey bulamıyorum şimdi. Peki şeyi sorayım o Evet, çok teşekkürler. Son olarak siz ilk defa Moyen Edebiyatı ile tanışacak dinleyicilerimize e, hangi eserini önerirsiniz? Hangi eserini okuyarak başlasınlar? İri Memeler ve Geniş Kalçalarla Yaşanma Ölümlü Ordunu, gibi kitaplar ama bir okunuyorlar. Çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın, görüşmek üzere.